Açık Radyo'dayız. Yol geçen e, bu haftada başladı. Evrim Altu ve ben Rahmi Ödül. E, yolu birlikte e, geçirmeye çalışacağız. Birlikte yürüyeceğiz. E, yürüyebilmek için önümüzü görmek lazım. Eskiden insanlar ufkun ötesini e, görme yetenekleri varmış. Galeano bahsediyor. E, şey kitabında, kucaklaşmanın kitabında. Fakat tanrılar bu kadar güce sahip olmasınlar diye gözlerine kum atmışlar. Dolayısıyla şimdi insanlar bırak ufkun ötesini, ufku, uf, ufku bile fark etmiyor, çizgiyi bile fark etmiyorlar. Sadece burunlarının ucunu görüyorlar ve burunlarının ucundaki o mevcut şeyleri gerçek diye düşünüyoruz, gerçek sanıyoruz. O yüzden... Ne var diye sorduğumuzda burnumuzun üçünde evet vitrinler, ekranlar ve hiç kaldıramıyoruz ne yazık ki cep telefonları. Kafamızı kaldırıp e, bilmiyorum ufuk, ufuk çizgisinin fark edebiliyor muyuz ama güneşin doğudan e, doğduğunu e, ve batıdan e, battığı e, bize öğretilmiş böyle bir verili bilgi var. Hala biz ışık doğudan gelir diye e, iddia ediyoruz. Ama doğudan genellikle Ölüm haberleri geliyor. Yaşam doğudan gelir denmişti. Fakat doğudan ne yazık ki ölümü e, duyuyoruz. Ve ilginçtir. Batan e, batı aslında doğan e, doğuyu e, sürekli batırmaya çalışıyor. O yüzden e, bu coğrafik terimlerle e, konuşunca insan yanılıyor. Hala e, doğuyu e, yücelten en azından düşüncede sırf güneş oradan doğduğu için doğuyu yücelten bir anlayış biraz boş oluyor. Çünkü gerçekten biz doğuya bakarken bile batının penceresinden bakıyoruz. Tüm entelektüel donanımlarımız batının bize sağladığı felsefe olsun, diğer disiplinlerden gelen bilgiler olsun bu donanımlarla aslında biz doğuyu değerlendirmeye çalışıyoruz e, ufuk o yüzden de e, bizim için özellikle doğunun ufku kaybolmuş vaziyette biz batının e, battığı yerden ya da <gülüyor> güneşin battığı yerden e, güneş görmesek de e, güneşi e, doğan toprakları değerlendirmeye çalışıyoruz. Diyerek böyle bir söze e, giriş yapayım dedim. E, çoğunlukla e, galiba biz e, çok fazla gözlem yapmıyoruz. Kalıplar var zihnimizin içinde. Her yere bu kalıplarla e, gidiyoruz. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. E, manzara resmi bile aslında e, o kadar bizi biçimlendirmiş ki. Baktığımız zaman o manzara e, resminin Kadrajını doğaya yerleştiriyoruz. İşte pitoresk resimler. Bakıyoruz ve pitoreski görmek istiyoruz. Çerçevenin dışında kalanları göz ardı edebiliyoruz. Ben çok iyi yapıyorum bunu. Yani kendimden biliyorum. Diyelim ki güneş işte sahildesiniz, adalardasınız. Bir kadraj buluyorsunuz güzel bir kadraj. Ama o kadrajın hemen e, yanı başında çöpler ya da istenmeyen e, iğrenç görüntüler var. E, bakışımla aslında bir tür bu, bu kadra, oluşturduğum kadraja bunları dahil etmiyorum. Ve galiba hep kadrajlarla e, dolaşıyoruz. O zihnimizdeki e, kalıpları gittiğimiz her yere taşıyoruz. E, kadrajın tehlikesi var. Çerçevenin çok büyük tehlikesi var. Çünkü ne görmek istiyorsak bize e, kadrajın içinde gösteriyorlar. Ve biz de görmek istediklerimizi seçerek kadrajın içine, çerçevenin içine yerleştirip bakıyoruz. Ve çerçevenin dışı tam da istenmeyen, düşünmek istemediğimiz, e, hiç e, bastırdığımız e, belki ne bileyim bir takım öğeler, unsurlar. Fakat bunlar her ne kadar bastırılsa da bir şekilde yüzeye çıkıp yine bizi rahatsız ediyorlar. Kaçış yok ama hayatı estetize etmek gibi bir e, sahte bir e, algı e, meselemiz var bizim. Baktığımız her şeyi estetize yapıyoruz. En büyük yıkımları bile estetik Özellikle sanat e, bunu yapıyor. Zaten sanatın kendisi de yıkımdan besleniyor. Picasso da bunu söylemişti. Her yaratıcı edim yıkımla başlar diye. Daha sonra da aslında bu bir kapitalist bir motto'ya, yaratıcı yıkıma dönüşmüş bugün. Zaten yıkarak yaratıyor batı. Yeniden yıkıyor ve yeniden işte formlar yerleştiriyor. Biz de aslında yine görmek istediğimiz formları görmek için bir anlamda yıkımlar gerçekleştiriyoruz peyzajın içinde manzaralar oluşturuyoruz yaratıcı manzaralar evet evrim ben konuşmayacağım da daldım kendi kendime konuşuyorum galiba <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geride bıraktığımız e, Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, Kontenporu İstanbul e, üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Hı -hı. Madem doğuyu ve batıyı bu kadar birbirine bulaştırdık. <gülüyor> ve bu fuarda beni çok rahatsız eden bir sanat eseri karşıma çıktı. Hı -hı. Anonim isimle yapıt üreten Nesrin Ceykin ya da Nesren Jake olarak telaffuz edebileceğimiz Nas, Nesren Jake isimli sanatçının ki kendisinin Türkiye'de yaşadığı ve çalıştığını öğrendim ama isim, kimliğini açıklamak istemiyorum. Bu onun kendi tercihidir. Saygı duyarız. Anonimlik çünkü bence çok problematik bir şey. Sanatta neden anonim olunur? Anonim olunduğunda fikrin, imajın, e, ifade özgürlüğünün arkasına mı sığınılır? O maskenin önünde miyizdir? Arkasında mıyızdır? Bu da çok felsefi bir durum. Palyaçolardan beri biliyoruz bu işi. Pandorimcilerden de biliyoruz. Japon tiyatrosundan da biliyoruz. Nerenin doğu, nerenin batı olduğuna hiç girmeyelim. Nesrin Jake'in bir işi var. Daha doğrusu dört ayrı kadrajdan oluşan bir serisi var. diyesek Print diyebileceğimiz teknik özellikli. Devasa 65'e 100 santimlik işlerini Red Arts İstanbul isimli sanat mekanında izledim. İronik bir şekilde bu yapıtların neredeyse tümü satılmıştı. Fakat ben buna rağmen bu yapıttan ve bu sanat eserinden çok rahatsız oldum. Kaldı ki bu eserin e, son derece e, bildik bir yöntemle üretildiğini, yani mağdurun dilini oynayarak, mağdurun dilini estetize ederek, mağdurun hikayesini e, bize materyalize ederek bize tekrar sunduğunu ve tırnak içinde tartışmaya açtığını söyleyebiliriz. Ve eserin ismi şu, İngilizce, Funland Syria Family Walking*. E, eğlence e, dünyasında diyebileceğimiz e, bir Siriyeli, Sir, Suriyeli ailenin e, yürüyüşünü temsil eden bir e, eser var bu seride. Bunun gibi de Mickey ve Minnie Mouse'un, Dingo'nun diğer Walt Disney karakterlerinin Suriye harabelerinin ortasında sanırım e, bombalanan kentlerin e, ortasında öpüştükleri gayet mutlu bir şekilde animasyon karakteri olarak insan boyutlarında gezindikleri birkaç kare. Şimdi bunu bir sanat fuarında görmek ve buna oturup tıpkı bu radyo programında yaptığımız gibi böyle bir saat boyunca entelektüel, felsefi, etik, estetik, psikolojik dil dökmek bile günümüz bana sorarsan dandik, liberal dünyasında son derece kaypakça. Son derece saçma. Çünkü daha bugün Türkiye'den bir örnek verelim. Yani biliyoruz göçmenlerin yaşadığı mağduriyeti. Biliyoruz I-Wayway'nin de bunu nasıl kullandığını. Biliyoruz Banksy'nin de bunu nasıl kullandığını. Biliyoruz Picasso'nun bile bunu nasıl kullandığını. Kimse bana başyapıt diye gelmesin. Çok ağır bir ifade belki. Çok ağır bir iddia bilmiyorum. Ama Sanat tarihinin e, aktüel dünya tarihiyle girdiği bu hayırlı e, ne diyelim bu çıkara dayalı münakaşaya ben her zaman e, kuşkuyla bakmak gerektiğini e, düşünenlerdenim. Bir mağduriyeti temsil etmek bir ma mağduriyeti dünyaya aktarmak üzere e, kendi imzasını kendi üslubunu kendi mitolojisini insanın evet, sanatçının bu kadar öne çıkarması bana inan çok e, samimi gelmiyor. O yüzden de sanat fuarında izlediğim bu dört fotoğraf son olarak bana çok fena bir etki yaptı. Çok yanlış olduğunu düşündüm. Çok da tesadüf eseri sen bugünkü programa bir kitapla gelmişsin. Benim çok sevdiğim saydığım düşünürlerden Baudrillard. zaten bu konuda çok dil döken biri çok yazmış çizmiş biri neyin işte gerçek, neyin sahte olduğu konusunda gerek sanat dünyasında gerek dünyada karnaval ve yamyam Yam kitabını getirmişsin çok iyi etmişsin, harika bir tesadüf Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış böyle bir girizgah yapmak istiyorum zira sanat fuarına da ön izleme yapıldı, ön izleme dediğin şey nedir seçilmiş kişilerin önceden çağrıldığı e, bilet değil de özel davetli konumuna seçkin bir şekilde getirilerek e, elektronik kartlarla girdikleri e, bu fuarda yapıt alma e, işte çok daha rahat koşullarda eserleri inceleme fırsatı buldukları bir pozisyondur değil mi? Buna ne denir? VIP denir. VIP kartı verirler sana girersin. Kaç kişi gezmiş bu koşullarda? 11.500 kişi gezmiş. Fuar e, bu program yayınlandığında bitmiş olacak. Ben fuarın kaç kişi tarafından gezildiğini şu an merak ediyorum. Geçmiş rakamlar e, bize 50-60 bini falan gösteriyor. 14 milyonluk İstanbul'da, 80 milyonluk Türkiye'de yine de bu rakamların çok fazla bir şey söylediğine ben pek e, hı hı. Kani, kani değilim. Hı hı. Aynı şeyi Biennale için de söyleyebiliriz. E, aynı şeyi TÜYAP'ın düzenlediği Beylikdüzü'ndeki hı hı. fuar için de söyleyebiliriz. Evet hı hı. bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Evet bazı kavramların, bazı e, örgütlenmelerin, yapıların Altı oyulmuş altı tüketilmiş çoktan içi boşaltılmış bir takım girişim, girişimlerin e, neredeyse e, yenilerine, yerlerine yenilerinin getirilmesine çalışılıyor. Ama e, her seferinde hadi gel düzeltiyoruz denilen her şey ne yazık ki bambaşka bir sömürünün bambaşka bir manipülasyonunda mağduru olabiliyor diyeyim. Evet, e, sanat e, meselesi e, hakikaten bir tür e, hayatın zaten e, estetikleşmesinde içeriyor. Yani sanat, e, estetik e, kaygısı var. Tabii ki kli, klasik güzellikle, güzellik ya da sanatın o estetik anlayışıyla 70'lerden, e, işte 90'lardan e, sonra özellikle bu aşırı estetikleştirilmiş, Sanatın yine bir iğrenç e, nesnelerle ele geçmeyen nesnelerle bir anlamda e, bizi rahatsız etmeye çabalaması e, çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Aslında sanat e, baktığı e, nesnesini evcilleştiriyor. Yani bu Lacan buna image screen imge e, perdesi diyor. Karşımızda bir nesne var o da bize bakıyor. Biz de ona bakıyoruz. Hakikaten bir tür mücadele e, gerçekleşiyor. Karşıl, karşılıklı bir tür baştan çıkarma e, evet. eylemi başlıyor bir, bir tür cinsel ilişki başlıyor hmm. kim daha üstün gelecek ortada bir pornografi var çünkü hakikatin belki de Bodger'ın dediği gibi pornografisi bu Warhol da zaten bunu yaptı hatırlarsan ve e, Hoşiminle ilgili bir infaz anını da yine kendi pop art resimlerini malzeme etmişti değil mi şaka ve <gülüyor> kurşun sıkılan e, adamı da. Evet. Evet, evet. Yani ister bu manzara resmi olsun Aynen. ister e, kentsel bir peyzaj olsun ya da herhangi bir natürmort olsun sonuçta e, karşımdaki nesneyle benim aramda bir bakışma savaşı gerçekleşiyor ve bakış onu ele geçirip tam da imge perdesinde evcilleştiriyor. Dolayısıyla tüm tablolar fotoğraf imgeleri bir anlamda evcilleştirilmiş imgelerdir. Şimdi e, sanatın hakikaten e, bu evcilleştirilmiş imgeye karşı çabasında bile en e, ele geçmeyen, bizi yerimizden, e, özne konumumuzdan eden dışkı gibi, ceset gibi imgeler de kullanılır hale gelmişti. İşte arterde açılan, yine silikondan yapılan et parçalarını andıran, bir tür cesetleri andıran sergiler oldu. Dolayısıyla baktığımızda sanat... En ele geçmeyen, en evcilleştirilemeyen imgeleri bile dışkı, işte iğrenç, abcek olarak tanımlanan o maddeleri bile, ceset gibi tanımlanan maddeleri bile evcilleştirmiş hale geldi. Bugün baktığımızda gerçekten sanat... Jake, Jake ve Dino Chapman sergileri de böyleydi değil mi? Değil mi? mi? Evet. O da öyleydi. Dolayısıyla sanata baktığımızda hakikaten bizi artık en o bizi, yabani bizi... Ele, ele, ele geçiremediğimiz, bizi yerimizden eden, kimliğimizi bozabilecek bir nesneyle karşılaştığımız bir anda bile o nesnenin evcilleştirildiğini görüyoruz. Aslında senin biraz önce Jake ya da Jackie her neyse göz, birlikte baktığımız fotoğraflarda da bir, evet, bir kadrajlar sürekli yıkımı gösteriyor. Yani Suriye sokaklarındaki o evlerin... Yapıların yıkıntılar haline geldiği bir tür çöküntü alanları oluşmuş ve bunların içine de bu bir kere gerçekten beni yerimden eden bir şey. Çünkü ev bizim için e, o kadar önemli ki yani ev dediğimiz şey sığınabileceğimiz güvenlik alanı. E, bir tür kozmozdur ev. Baktığımda ben orada kozmozun yani düzenin e, en kılcal damarına kadar yıkıldığını ve kaotik bir e, görüntü e, görüyorum. Bu kaotik görüntü hakikaten ilk karşılaştığımda belki bu yıkıntı e, kadrajıyla beni rahatsız edecekti. E, sanatçı ne yapmış? Aslında bu, bu, bu Mickey Mouse karakteri ya da yine e, animasyon, batık, çizgi film karakterlerini tam bu sokaklara yerleştirerek e, bir tür restri, bir tür gentrifikasyon yaratmış aslında ki sanatın gentrifikasyon yani nezihleştirmeyle ilişkisi. ya yani dedik ki abjekt, en abjekti bile e, nezih hale getirebiliyorsa neydi o dışkısını konserve kutusunu hmm. haline getirip konserve haline getirip de e, 60'larda satan sanatçı. Evet. Şimdi o, o kon, e, e, konserve içindeki dışkılar çok Hı -hı. büyük paralarla satılıyor. Sanatçının. Arte Povera sanatçısıydı yoksul. Ya da Altın sanat Klozer, Katelan'ın değil mi? <gülüyor> evet. evet. Dolayısıyla hakikaten sanatın ee, hemen biz çünkü sanata teslim olmak gibi böyle bir zayıflığımız var bir zaafımız var işte galeri olabilir ne bileyim bu tür sergi mekanlar olabilir sanat e, işlerini e, görmek için aslında e, mekanlarda şeyden kaçıyoruz Tabii hayatın kaotik e, gücünden e, yaşamın o e, hızından kaçıp e, estetik e, nesneler görüp bir anlamda bir, bir göz dinlendirmesi yaşayacağımızı sanıyoruz. Ve tam da burada şeye yakalanıyoruz. Yani estetik bizi aslında öyle bir yakalıyor ki ve mevcut olanı kabullendirmeye zorluyor. Halbuki biz mevcut olanı eleştirmek üzere e, sanattan bir şeyler bekliyoruz. Mevcut bizi çok sıktı çünkü. Boğulduk o mevcutun içinde. Sanatın bir özelliği de görünür olmayanı göstermek. Yani çünkü görünür olan mevcut olan zaten bizim o tahküm kurmuş aslında henüz ortaya çıkmamış. Kuvvetleri mesela Sezan'ın resimleri elması falan böyledir elmanın hakikaten o gücünü bize hissettirir yağlı boya bir tablo olarak. Bir kabulleniş bir çöküntüyü kabulleniş var aslında sanatta. Ve bunu da ticari hale geliyor, getirmişler. Bu açıdan realite ile süz realite ya da kurgusal olan e, yazılı olanla real olan de facto olarak kabul edilen birbirine sürekli aslında dil uzatıyor. Ve bunun güzel örneklerinden tırnak içinde güzel örneklerinden birinin daha İstanbul Galatasaray'daki Mektep Meydan ...isimli sergide görebiliyoruz. 14 Eylül'de açıldı. 25 Kasım'a kadar sürüyor. Program dostumuz sevgili Çelenk Bafra'nın... kuratördüğünde ...Pera Müzesi'nde izlenen bir sergi bu. E, sergi... Gaz Lisesi'nin kuruluşun ...150. yılında tarih boyu... ...öğrencilerin işte sanata yönelimi... ...ve yaratıcılığını destekleyen bir eğitim kurumu... ...olmasının yanı sıra... ...kültür sanat etkinliklerine de ev sahibi yapan... ...bu okula güncel sanat... ...aracılığıyla yeniden bakıyor... Dolayısıyla bu için, bu sergi için çelenk bir takım sanatçıları çağırmış ve inisiyatifleri çağırmış. Onları hemen anons edelim. El, Elvan Alpay, Biriken, Hera Büyüktaşçıyan, Antonio Cosentino, Burak Deliyer, Hasan Deniz, Cemal Emden, Barış Göktürk, Ali Kazma ve Vahit Duna. Şimdi burada da aynı az önce anlattığımız, konuşmaya çalıştığımız realite ve sürrealite ilişkisini... Ee, çarpıklığını çarpışmasını görebileceğimiz bir iki çok enteresan yapıt var. Örneğin Barış Göktürk'ün Cumartesi isimli çalışması. Galatasaray Lisesi'nin önünde e, Cumartesi annelerini betimleyen e, neredeyse bir duvar e, ebadında e, büyük bir yerleştirme var. E, bu çalışma e, Barış Göktürk'ün... E, aslında İstanbul dışında, yurt dışında yaşayan Barış Göktürk'ün çok bence çarpıcı bir çalışması. Anonimleşen bir kalabalığı görüyoruz fakat o mekanın ve o ne diyelim kırıntıların imaj kırıntılarının bir, ar bir araya getirdiği çok büyük bir siyah beyaz gürültü var ser sergideki bu işte. İronik olan bizim yine bu sergiyi Şeyin yasaklandığı, eylemin kendisinin yasaklandığı değil mi? E, Alana neredeyse 750 metre mesafede güvenlikli başka bir ortamda tecrübe edebiliyor oluşumuz. Hı hı. Yani ne oluyor? Suret asla galebe çalıyor. E o zaman şimdi biz aslı mı küçümsemek durumundayız ya da asla artık hüküm vermemeli miyiz? Ben işte bu konuda çok rahatsız oluyorum. Sanatın dediği meşru ama gerçek hayatta bunu yapmaya çalıştığında gayri meşru. Ne güzel iş. Çok haklısın. Ee, şeyde de görüyoruz. Yine e, Cumartesi işte yasaklandığı haftada bir imaj, bir imge aslında dolaşıma girdi. O da çok rastlantısal çekilen bir imgeydi. Hani e, e, birbirine sarılmış, kol kola girmiş e, bir insan yumağı e, görüntüsüydü. Evet rastlantısal bir imgeydi. Fakat o imge gerçekten çok Cumartesi annelerinin çok önüne geçti ve imge dolaşıma girdi ve e, imge artık dolaşıma girdikten sonra tam da e, dediğin gibi yani bir tarafta olay var e, olayın e, olay görülmez e, kılınıyor ve imge bir tür perde işlevi görüyor saklama işlevi görmeye başlıyor onu e, burada da yine aynı şeyi görüyoruz üstelik çok korunaklı güvenli kozmos dediğimiz bir ortamda yani düzenin olduğu çünkü düzenli bir yer her tüm sergi alanları burada o düzenin bir parçası, bir imgesi olarak yerleştirdiğin zaman bu resmi. Ve biliyor musun bizim bugün imge ve hakikat arasında çektiğimiz hmm. görünmez e, <gülüyor> set aynı şekilde kendini e, cep telefonlarında da gösteriyor. Olayın kendisine belli bir açı mesafe ve güvenlikten her türlü katılımda bulunabiliyoruz, her türlü yorumda bulunabiliyoruz ama bizi... Birisi oraya çağırsa olayın olduğu yere veya vakanın kendisine çağırsa hatta vaka bize seslense <gülüyor> yani figür olur bu bir STK olur. Hadi gelin şurada toplanıyoruz dese inan o telefon mesajına çok az insan yanıt verir ya da verebilir. Aynı şekilde sanatta da bu tür bir prezervasyonu görebiliyoruz. Yani onun yarattığı bir güvenlik duygusu var. Ben buradan istediğimi söylerim. Hı hı. Ve biliyorum Korunaklı musun, alanlardan. Evet, yani çok... sanat da bunu yapıyor. Evet. Ve i̇zleyiciler de bunu yapıyor. Evet. Korunaklı ve, al, yerden konuşuyorsun. Ve, evet. ve çok da yine üzüldüğüm bazı yorumlar oluyor bazı arkadaşlardan, e, akademisyenlerden. Şunu söylüyorlar. Arkadaşım ben sanatçıyım, akademisyenim. Ben dünyayı değiştirmek zorunda değilim. Benim alanım burası. Hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsun mesela? E ben idiotes e, diyeceğim. İdiyot sözcüğünün... E, ...kökenlendiği sözcük... ...idiotes... ...idiotes kimdir? Antik Yunan'da yaşayan... E, ...biliyorsunuz insanlar... ...özellikle e, %30'u direkt doğrudan... ...demokrasiye katılıyor... ...mecliste kentin e, tüm işlerini... E, ...nasıl yöneticine dair... ...oy veriyorlar... ...ve kenti birlikte yönetmek için aslında... Katıla, ...katılıyorlar... ...fakat aralarında... E, ...katılmayanlar var... ...yalnız özellikle sadece bunun... ...kendi burnun ucunu gören kendi çıkarıp peşinde koşan böyle bir insan topluluğu da varmış ve Yunanlılar bu kentin işleriyle hiç karışmayan, etliye karışmayanlara idiotes diyorlarmış. Daha sonra bu idiotes sözcüğü idiot haline geldi. Idiotun e, anlamını açıklamayı Herkes e, biliyor. Yine aynı sözlüğe, New Testament diye bir sözlük var. Yeni Ahit diye e, internet Baktığınızda işte kral ve hükümdarın ...karşısında yer alan... ...sıradan kişi... ...yani sıradan insanlara... ...idiotes deniyormuş... ...ve bak... ...hakikaten kabullenelim... ...yani eğer... ...eğer... ...hükümdar... ...eğer yönetici bir hükümdarın... ...hükümranlık alanında... ...yaşıyorsak... ...ve etliye sütliye karışmıyorsak... ...idiotesiz... ...ya da idiotuz... ...konformistiz... ...evet... Bu açıdan... E, ...istersen akustik bir... ...konformist mola verelim. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde bir albüm var. E, Philip Glass. E, Türkiye'de de konser vermiş olan... ...sevgili... E, ...çağdaş müzik bestecisi... Philip Glass. E, hatta 2000'lerde... E, İstanbul'da yaptığı basın toplantısında... ...hiç unutmuyorum şu sözü telaffuz etmişti. Müzik halkla ilişkidir. Yani adamın... ...derdi bu. Eee... Gizli ajan, Joseph Conrad'ın gizli ajan, senin de çok sevdiğini tahmin ettiğim, e, neredeyse anarşist e, edebiyatın e, başyapıtlarından biri olan ve sanırım GMT değil mi? Greenwich Mean Time e, Londra'daki saat kulesinin patlatılmasıyla ilgili yani zamana hükmeden İngiltere, Britanya e, ne diyorlar, kraliyet zihniyetinin bütün o e, sömürgeci kafanın patlatılması yok edilmesiyle ilgili çok güzel bir romandır. Zamanı nasıl e, Kendi özgürlüğüne tekrar kavuştururuz Diyebilen bir romandır e, Gizli Ajan'ın e, Film müziği var elimizde Philip Glass e, Bu albümden Filme adını veren parçayı Açılış müziğini dinliyoruz Gizli Ajan Evet herkese merhaba. Ee, Zamanla, tekrar hatırlatır evet. mısın evet, özellikle neleri, neyi dinledik biz? Aa, az önce dinlediğimiz... Evet, evet. Tekrar alın evet Philip Glass'ın elimizdeki albümünü Michael Reisman'ın şefliğini yaptığı bir orkestradan dinledik. Gizli Ajan'ın soundtrack'i, film müziği. Konrad'ın değil mi romanını? Evet Philip Glass, Joseph Konrad'ın romanını 95 yılında yapılan daha doğrusu 96 yılında yapılan 20th Century Fox imzalı filmden yola çıkarak bir İngiliz Oda Orkestrası ile Harry Rabinovitz'in yine aynı şekilde kadrosunda olduğu harpte Susan Jowles, Fred Sherry'nin cello'da, Henry Schumann'ın da İngiliz Horn ve işte obo'da. Bekit Amberwood'un da flüt ve pikoloda yer aldıkları hmm. o, o İngiliz Ode orkestrası ile çaldı. Şimdi ee. konuştuğumuz şey zaman, iktidar, mekan ve bunların beyhudeliği, geçiciliği. Ee, sezon açıldı. Herkes Fuar'dan bahsediyor. Geride bıraktığımız Fuar'ın e, sezonun da maddi manevi e, bir tür sözcüsü e, olduğu veya olamadığı dedikoduları dönüyor. E, fuar'a giriş e, kredi kartlarıyla veya işte 70'ten 120'ye ulaşan Türk Lirası biletleriyle e, gerçekten adından söz ettiriyor. E, galeriler de çok tedirgin. E, bir de Türkiye'de de iktidar burası Amerika değil, burada avro, e, burada Amerikan doları geçmez filan dediği için... Gayet yine fuarın kendisi oldukça manidar bir örnek verelim. Şos, e, Donald Trump'ı betimleyen bir altın e, klozet kapağı var fuarda hmm. ya da vardı. E, New York'lu bir galerinin, e, Ethan Coen galerinin iki isim benzerliği, yönetmenle ilgisi yok. Ethan Coen galerinin New York'tan getirdiği biricik yani tek özgün bu işte duvara asılı bu klozet kapağında altın renkli klozet kapağını kaldırdığınızda ...Trump'ın ikiye ayrılan çenesi ve işte sureti, ağzı, çehresine ortasına hacetinizi giderebiliyorsunuz. Bu da Öyle bir örnek. Bir Bu da bir örnek ve katılımcı bir sanat eseri. Katılımcı değil, henüz duvarda duruyordu ama herhalde satın alan kişi gereken özeni gösterecektir. Hmm. İlginç olan bana şey esere verilen değerdi evet. 10 bin Amerikan doları değerinde evet hmm. onların doları varsa işte o zaman boşalır oluyor bir tür <gülüyor> yani klozeti kullanınca herhalde <gülüyor> ya şey fark ettim işte Flip Glass'tan dinlediğimiz müzik Joseph Conrad'ın Gizli Ajan söz sen de sözünü ettin zamana yönelik ya da saat kulesine yönelik bir eylem var 500. yılını kutluyorlardı değil mi Amerika'nın Amerika'nın keşfinin ve yerliler, Brezili, Brezili, Brezilyalı yerliler saatlere ok atmışlar galiba o kutlamaları tepki olarak. Çünkü beyaz adamın modernin zamanını yıkmaya yönelik. Ya da genellikle diyelim ki işte anarşistler Batı'da. Bir e, kasabayı ya da kenti e, işte o şey sırasında devrim sırasında saat kulelerine saat kulelerinin saatlerine ateş ediyorlarmış. Zaman çok önemli bir şey yani zaman hakikaten giderek hızlandığını fark ettik yani fark ediyoruz ve bu hıza ben tahammül edemediğimi düşünüyorum artık. Sonra düşündüm ki şöyle de, de, kabulleniyoruz hayat hızlanıyor hayat hızlanıyor. Ama baktığımızda bizim hayat dediğimiz şey tam da o çitlerle çevrili uygarlık alanının içinde giderek bu saat zamanının tiktaklarının sürekli hızlanması ve bizim bizim üzerimizde bir tür hız rekorlarının denendiğini görüyoruz. Yani sürekli e, zamanı en küçük birimlerine ayırarak e, giderek biz bir tür yani bir giderek hızlanan bir hani koşu bantları vardır ya. Onun üzerine hareket eder gibi hissetmeye başladık. Sonra düşündüm yani ya hayat e, hızlı, hızlı var mı? Ya hayat hızlı mı gerçek? Yani. yani doğaya baktığımızda doğanın tek bir hızının olduğunu görmüyoruz. Doğada çeşitli ritimler var. Ne kadar canlı varsa o kadar ritim var. Ve o canlılar da kendi hızlarıyla ve sanki birbirleriyle titreşerek bir tür perküsyon e, performansı gerçekleştiriyorlar. Fakat bizim uygarlık dediğimiz o çitlerle çevirdiğimiz alanda saat zamanı ile birlikte koşu bandındaki ...bandını sürekli hızlandığını görüyoruz. Tabii ki buna ilk tepkiler vardı. İşte belki zanaatkarların hani makinaları parçalama eylemi ne söyleyebiliriz. Bir ara şey hızın mesela övüldüğü... dönemler vardı, değil mi? Bu futuristler. Yine 40'lardaki bir filmin ünlü repliği var. E, hızlı yaşa genç öl cesedin yakışıklı olsun. E, bir hız tutkusu var evet herkesde. Yani bu otomobilde ya da bilgisayarda i̇şte mesela bilgisayardaki o internetin hız, hızının yavaşlamasına tahammül edemiyoruz zaten. Yani olabildiğince en hızlı e, kaygan zeminleri e, arıyoruz her yerde. Ve bu bizi her seferinde daha agresif yapıyor. E, Beş saniyeyi bile artık bir sermayeye dönüştürdüğümüz için kafamızda birbirimize sürekli o sermayenin artısı ve eksisinin hmm. üzerinden bakmaya çalışıyoruz. Ve konuşurken bile, yaşarken bile birbirimizin varlığının artısı ve eksisinin kedi fare oyununu yaşar duruma düşüyoruz. Birbirimizi dinlemek yerine bakalım nerede açığını yakalayacağım ya da birbirimizi övmek yerine Bakalım beni nerede övecek beklentisiyle diyaloğa girmeye çalışıyoruz. Müthiş bir bencillik her tarafta, müthiş bir e, savırsızlık her tarafta ve müthiş bir e, gayri kadirşinaslık. E, gerçekten karşındakinin değerini, e, biricikliğini unutma hali içindeyiz. E, i̇nsanlar bu konuda son derece e, gayri vefakar durumdalar artık. O kadar garip ki yani bir sürü insan ölüyor e, ve hiç kimsenin umurunda değil. E, bir sürü insan yaşamaya çalışıyor yine kimsenin umurunda değil. Yani hakikaten sanatta bu noktada nasıl davranacağını bana sorarsan Hı -hı. şaşırıyor. Hı -hı. Buna sirkle mi e, karşılık versin? Bunu bir eğlenceye mi dönüştürsün? Mizahla mı? Ya, kara mizahla mı? Trajedi e, mi trajediyle mi? yani düşünebiliyor musun bilet çok basit bir şey net bir şey söyleyeyim belki garip hani belki bir diye gelebilecek ama dünyanın en büyük problemi ile ilgili bir tiyatro oyununa gidiyorsun o problemde izlenen her türlü kurguyu diyaloğu sahneyi yeniden canlandırmayı izliyorsun gözlerin doluyor ve o para ona para da veriyorsun o trajedinin kurgusuna sahne, sahnesine tanık olmak için para da veriyorsun ...onu alkışlıyorsun bir güzel, ağlıyorsun... ...burnunu siliyorsun... Katarsiz yani... Katarsiz bir tür arınma evet. yaşıyorsun... Sonra, ...sonra normal hayatına devam ediyorsun... ...normal, normal hayatına devam ediyorsun... <gülüyor> ...halbuki o ilgili oyun, o <gülüyor> ilgili kriz... Reel dünyada devam ediyor. Çok tabii tabii. Umurunda da oluyor. İşte biz temsillerle bu temsil ister sanatlı e, temsili olsun ister yani dedim işte şey plastik sanatlar ya da işte çağdaş sanat olsun ya da tiyatro olsun bir tür arınma yaşamak için e, sanırım e, ziyaret ediyoruz bu tür kutsal mekanları... Fakat öde, ö, öte taraftan dediğin gibi ölümler var. Ee, hani o kırkların, ellerin James Dean'le ilişkilendirilen genç yaşa, e, hızlı yaşa, genç öl cesedin yakışıklı olsun. Evet bir hayat tar, tarzı olarak bunu seçebilirdin belki. Fakat bugün dayatılan bir şey bu. Yani gençler e, bu hızda ölüyorlar. İşçi ölümleri e, mesela konuşulmuyor ve çok büyük sayılarda genç e, işçilerin ölümlerinden söz ediliyor. Fakat e, bu hız öldürüyor aslında ne hız kapitalizminiz mi otoyolun hızı hep bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar dolayısıyla bu tür koşu bandında insanları telef ediyorlar yani hakikaten perişan ediyorlar biz de e, benzer şekilde bu hızdan e, biz de, biz de, bu hız bize de çok ama bu hızı gerçekten yaşayan ve genç ölen ...insanlar var bu ülkelerde, bizim ülkede olduğu gibi. Dolayısıyla bizim bir tür otogolda, sen biraz önce sözünü ettin, birbirimize tahammül edemiyoruz. Konuşmalar genellikle bir tür rekabet, bir tür bir tür münazara, münazara, çatışmalı böyle bir hale dönüşüyor. Yani aslında biz sanki birbirimize ayrılmış, kendimize ayrılmış şeritlerde hız yapıyoruz aslında. Konuşurken bile bir tür bir tür birbirimizin sesini bastırmak, düşüncesini bastırmak için hız yaptığımızı görüyorum. Yani şeritte hareket ediyoruz. Halbuki o şeridi ihlal edip dursak, bu hızın dışına çıksak ve otursak, dinlesek birbirimizi. Ya da o hız bize hiçbir şey göstermiyor. Çünkü hakikaten flu olarak görüyoruz her şeyi hız, hızın içinde. O yüzden de çok şeyi bilmiyoruz. Çünkü hız... Hız hiçbir şeyin e, farkına varamıyoruz bu hızın içinde. Galiba çok haklılar yani e, gerek yerlilerin e, saatlere e, ateş etmeleri ya da yine, yine e, bir e, bir despotik bir unsur olarak saat zamanını imha etmeye yönelik giderek hızlanan bu saat zamanını imha etmeye yönelik her türlü çaba bir özgürleşme çabası aslında. Niye böyle bir koşu bandında Hızlanan koşu bandında yaşamak zorundayız diye Sormamız gerekiyor kendimize. Yani bunu bize yerleştirmişler. Sen bu koşu bandında yaşayacaksın ve durmadan giderek bu koşu bandı hızlanacak. Bir zamanlar makinaların hızına uyuyorduk. Yani o mekanik makinaların fabrikalardaki. Onların hızına alışmıştık. Şimdi bilgisayarların aslında hızına bize alıştırmaya çalışıyorlar. Tüm projeler. Gelecek projeler bilgisayarla entegre olmuş insan bedeni ciddi anlamda bir tür... Belki de insanı kendi hızı öldürecek. İşte yani. duvara ya da bir yere çarpacağız ve darmadağın olacağız. Yeryüzüyle birlikte. Hız demişken tabii ki bir vefatımız da oldu geçen hafta. Sevgili Paul Virilio. E, Metis kitap sayesinde evet. e, Türkiye e, okurlarının e, kendisiyle tanıştığını da söyleyelim. Hız ve politika ve enformasyon bombası kitaplarıyla Metis kitap sayesinde de okurduğumuz Paul Viglio, geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yumdu 86 yaşındaydı Paris'teydi Ali Akay'ın sosyolog Ali Akay'ın geçen gün bir yorum oldu ben hiç ölmeyecek zannediyordum onu de, dedi bana <gülüyor> çok yine ironik bir şekilde ee, ...bazı sözlerini belki hatırlatabilir ve konuşmamızı sürdürebiliriz. Mesela şunu söylemiş, hız arttıkça özgürlük azalır. Evet, yani e, çok güzel, yani kesin böyle şöyle e, şeyin bir... ...Kortazar'ın Güney Otoyolu diye daha önce de bahsediyorum, sık sık bahsediyorum... ...Güney otoyol Otoyolu diye bir kitabı var, bir otoyoldan bahsediyor... Bu otoyol tabii bildiğin otoyol insanlar e, çelik e, kaportaların içinde birbirlerine paralel olarak sonsuza doğru gidiyorlar. Yol e, giderek tıkanıyor ve duruyor trafik. İşte durduğu anda insanlar arabalarından çıkıyorlar ve yan, arka, ön her yöne doğru ilişkisel ağlar kurmaya başlıyorlar birbirleriyle. Komşuluk ilişkileri ortaya çıkıyor birbirini fark ediyorlar. E, e, Hızda bunu yapamıyoruz. Yani hız bizde çünkü öyle bir hız giderek e, artıyor ki atomlar paralel olarak e, birbirleriyle rekabet halindeler sanki. Sonsuza doğru akıyorlar. Ama ne zaman e, yoldan çıkarsak yani işte şeritten çıkıp çarpışır ve orada bir dünya kurma şansımız tıpkı otoyol örneğinde olduğu gibi hızı yavaşlattığımız zaman birbirimizi fark ediyoruz galiba. Doğru. Ee... ve Özgürlük aslında biz şöyle bir şey var. Özgürlüğü biz çok bireysel olarak algılıyoruz. Tam da özgürlük, ilişki kurabilme özgürlüğü. Bak bugün ilişki kurabilme özgürlüğümüz yok birbirimizle. Çelişki kurabilme özgürlüğümüz var. Kesinlikle. İlişki kurabilme özgürlüğümüz yok. Ee, bir akustik mola daha, daha verelim. Philip Glass'ın besteleriyle Secret Agent, gizli ajan Joseph Conrad'ın romanından sinemaya uyarlanan gizli ajan filminin müziklerini Michael Riceman'ın şefliğinde dinlemeyi sürdürüyoruz. İngiliz orada Orkestrası da destek veriyor bu projeye. Albümden üçüncü parçayı dinliyoruz. Bir karaktere atfen isimlendirilmiş Verlok ve Rus Büyükelçiliği. <gülüyor> Evet, Joseph Conrad'ın Gizli Ajan romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan filmin müziklerini Philip Glass imzasıyla dinliyor idik. Verlok ve Rus Büyükelçiliği parçasını dinledik. Filmi de hatırlatacak olursak Bob Hoskins, Christian Bale ve Robin Williams gibi çok değerli isimleri bir araya getirmiş bir filmdir Gizli Ajan. Şimdi hızlı konuşuyorduk Paul Virilio'nun Geride bıraktığı özgürlük duygusunu konuşuyorduk. Yavaşlığın değerini konuşuyorduk. Bunu en iyi sömüren sektörlerden biri de herhalde aylaklığı neredeyse barkodlayan turizm değil mi? Evet evet turizmde de aslında aylaklık tabii ki e, ticareti yapılıyor orada daha doğrusu bir tür bir tür zamanın boş zamanın aslında yeniden programla hale getirip yeniden o zamanı bize satan boş zamanı da satan bir alan orası ticari bir alan haklısı bir tür de sanki ütopyaların ticareti de yapılıyor yani çünkü çok da ütopik zaman ve mekanlar yaratıyorlar bizim için boş zaman için bir tür kaçış gibi düşünüyoruz biz tam da saat zamanından giderek hızlanan saat zamanından çalışma zamanına kaçıp o boş zaman içine içinde bir tür ferahlık yaşayacağımız düşüyoruz. Aksine tam aksine yeniden orada bir programın içine e, dahil ediyorlar. Genellikle tüm e, hani turlar hazır paketler yine saat zamanına göre tasarlanmıştır. Ee, Ajandalarla anasıl? Ajanda kullanabiliyor hiç musun? Hiç kullanamıyorum. Hep alırım her sene. Artık almıyorum ama gen gençken ya da geçen seneler. Hiç yapamazdım, beceremezdim. Çok hoşuma giderdi. Ajanda kullananları görünce notlar alır. Şu gün şunu yapacağım. Bir baktım ki aslında benim o kadar yoğun bir programım yok. Var olanları da zihnimde tutabiliyorum. Ee, sonra boş kalıyor ajandalar zaten. Boğuyor değil mi seni? Mesela bir haftalık programın belli olsa, yaşam tarzın belli olsa seni boğar değil beni, bo kesinlikle, beni boğuyor, kesinlikle. çok boğuyor. Kesinlikle. Fakat bu hızlı yaşayanlar var. Onlara da hak veriyorum. Yani her günü... Günün her işte saati birileriyle e, buluşmak ya da bir işler yapmak üzere aklında tutamayanlar var. Dolayısıyla ajandalar çok işe yarıyor. Ama benim için bu tür ajandalı bir hayat hakikaten e, çok bıktırıcı. Ama o hızın göstergesi oradaki ajanda. Evet. O zaman bir e, merhaba da diyelim... E... İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde şöyle bir haber var. En azından anons etmiş olalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bilgi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO kürsüsü açılmış. Önceki gün açılışı gerçekleşmiş. Bu da benim için önemli simgesel bir hareket. Çünkü malum seninle benim üyesi bulunduğumuz Sanat Eleştirmenleri Birliği de Paris'te UNESCO'ya bağlı. Bunu neden telaffuz ederek programı kapatmaya çabalıyorum? Çünkü Amerika'nın UNESCO ile arası hiç iyi değil. Yani dünya kültür mirasıyla arası iyi hiç iyi değil. Bence bunu söyleyerek bitirebiliriz. Evet. Çünkü zannediyoruz ki Amerika ne üretirse, ne verirse veya buradan oraya ne kadar beyin güç olursa o kadar hayırlı. Ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü e, ekonomik zorlamayla, siyasal zorlamayla yaşanan beyin güçünün altında... Yine çok ciddi bir kültürel sömürge, sömürgecilik tehdidi yatıyor. Çok sayıda sanatçı, aydın, gazeteci arkadaşımız, dostumuz sen de görüyorsun, tanık oluyorsun. Mecburi nedenlerle ki hiç onları yargılamıyorum. Herkesin tercihi kendinedir. Hı hı. Mecburi nedenlerle ve bazen de hakikaten hak ettikleri için çeşitli burslar alıyorlar. Çeşitli kurumlar tarafından davetler alıyorlar. Ve orada yaşamaya gönüllü oluyorlar, gidiyorlar. Ben bunu büyük resme baktığımda yine çok tehlikeli görüyorum. Şu açıdan kültürel sömürgecilik alabildiğine devam ediyor. Evet böyle bitirelim o zaman. Senin sözlerinle bitirelim programı. Ee, peki teşekkür edelim Barış'a. Evet Barış çok teşekkür Teknik ederiz. Teknik masada ve ayrıca bizi dinleyen, destekleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yol Geçer